81. Konu, Hazreti Peygamberin Muaviye bin hayde İslam'a davet etmesi, Muaviye şöyle anlatır, Resulullah'a vardım ve dedim ki, ey Allah'ın Resulü, sana parmak boğumlarının adedinden daha fazla dinine gelmemek için yemin etmiştim ama şimdi Allah'ın bana öğrettikleri hariç hiçbir şeyi hakkıyla çözemeyen bir kişi o, Araksan'a geldim. Allah'ın rızası adına sana yemin verdiriyorum, Rabbimiz seni hangi hususta bize peygamber olarak gönderdi? Rasul-ü Ekrem, beni İslam dini ile gönderdi, deyince Muaviye sordu. İslam dini de nedir? Rasul-ü Ekrem, yüzümü, kendimi, Allah'a yönelttim, putlardan uzaklaştım deyip, namazı kılacak, zekatı vereceksin. Müslümanın her şeyi diğer Müslümanlara haramdır. Müslümanlar yardımlaşan iki kardeş gibidir. Müslüman olduktan sonra şirk koşanlardan olan bir kimse, müşriklerden ayrılmadıkça, Allah ondan herhangi bir ameli kabul etmez, sizin kemerlerinize yapışıp sizi ateşten uzaklaştıracak ben değilim, dikkat ediniz, kesinlikle Rabbim beni çağıracak ve bana, kullarıma tebliğ ettin mi, diyecek ben de, Rabbim, ben kullarına tebliğ ettim, diyeceğim, dikkat edin, burada hazır olanlarınız, olmayanlara tebliğ etsin, İyi bilin ki ağızlarınız bağlı olduğu halde Allah'ın huzuruna çağrılacaksınız, ağızlarınız konuşmaz hale gelecek, o gün azalarınız konuşacaktır, sonra sizin halinizi ilk ifşa eden baldırlarınız ve elleriniz olacaktır, buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, dedim, bu bizim dinimiz midir, bunun üzerine Resul-ü Ekrem, bu, senin dinindir. Nerede iyilik yaparsan o sana kafi gelir, dedi. İşte bu, maruf ve sahih senedil gelen bir hadistir. Bu hadis Hakim Ebu Muaviye'nin değil de Muaviye bin Hayden'in hadisidir. Zira İbni Abdilber bu hadisin önce Hakim Ebu Muaviye'nin hadisini de nakletmiştir ki o hadis şöyledir. Hakim Ebu Muaviye diyor ki, ben Resulullah, a Rabbimiz seninle iyi, e peygamber olarak gönderdi, diye sorduğumda şöyle buyurdu. Allah'a kulluk yapacak, hiçbir şeyi ona ortak koşmayacaksın. Namazı eda edecek, zekatı vereceksin. Müslümanın her şeyi Müslüman'a haramdır. İşte bu senin dinindir. Nerede olursan ol, bu sana kâfi gelir.